İkinci özellik, müşriklerden yüz çevirme. Bu konunun yalnız başına açık bir şekilde ortaya konulması gerekir. Bu merhaledeki davet çizgisi, müşriklerden yüz çevirmeyi, onların eziyetlerinden uzak durmayı ve aynı zamanda Müslümanlara yapılan maddi veya manevi bütün eziyetlere rağmen bir taraftan da davetin bütün özellikleriyle ortaya konulmasına devam etmeyi gerektirir. Bunu yaparken işkencelere karşı sabırlı olunmalı ve mümkün olduğu kadar müşriklerden uzak durulmalıdır. Maddi bir yüzleşme ve silahlı bir mukavemet yapılmamalı, aşağılayıcı hareketlerine karşılık müşriklerden intikam alma yoluna gidilmemelidir. Bu merhale her şeyden el çekip sadece tebliğ ile yetinme merhalesidir. Tebliğin apaçık ve belirgin olması, üstü kapalı veya karmaşık olmaması gerekir. De ki, şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım. Hıristiyanlarla ve müşriklerle beraber yaşayan bazı Müslümanların yaptığı gibi, müşriklerin durumunu gözeterek onları idare etme ve sempatilerini kazanma bahanesiyle davanın özelliklerini yitirip, onu çeşitli şekillere sokarak müşriklere hoş göstermeye çalışmak caiz değildir. Bu kimseler onlarla Allah'a iman meselesini konuştuklarında onların duygularını yaralamamak için İslam kelimesini kullanmazlar. Hıristiyanların gazabına uğramamak için Kur'an'dan ve Resulullah Aleyhisselam'dan hiç bahsetmezler. Aynı siyaset yöntemi çağımızda azınlıkların yaşamış olduğu bütün devletlerin basın ve yayın organlarında görülmektedir. İşin kötü tarafı da bunun adını güzel öğüt ve hikmetle Allah yoluna davet biçiminde tanımlamalarıdır. Müşriklerden yüz çevirme olgusu aynı anda iki anlayışı kapsamaktadır. Birinci anlayış, İslam'a karşı olan kimselerin görüşlerini, duygularını ve onların kızmalarını önemsemeksizin davetçinin, davetin bütün hatlarını ortaya koymak suretiyle davetine devam etmesidir. İkinci anlayış. Onların maddi ve manevi bütün eziyetlerine karşı sabrederek onlarla çatışma ve intikam alma yoluna gidilmemesidir. Böylece Allahu Teala'nın şu ayetlerine mazhar oluruz. Onlar boş söz işittikleri vakit ondan yüz çevirirler. Bizim işlediğimiz bize, sizin işlediğiniz size'dir. Size selam olsun. Cahillerle ilgilenmeyiz. Kasas Suresi 55. Ayet Rahman olan Allah'ın kulları yeryüzünde mütevazı yürürler. Cahiller kendilerine takıldıkları zaman onlara güzel sözler söylerler. Furkan Suresi 63. Ayet